Esas itibariyle meselenin biraz derinliğinden hüfuz etmeye çalışarak gibi güzel, zorlanacağız. Olsun, her şeyi anlamak zorunda değiliz ama takip etmekle lazım. Ben buna çalışacağım, yani takip etmemizi sağlayacağım ama tabii her şeyi anlamak e, öyle kolay değil, tamam ister bazı şeyler, birikim ister. Şimdi klasik dönem, İslam terör gününde felsefe bir yönetimine teşekkürü başlığımız, fakat iki mukaddimini vermemiz lazım. Birinci mukaddimimiz, e ee, İslam kelimesi geçen tüm etkinliklerimizde düştüğümüz en büyük hata doğru. En büyük hata kelimesinin, e, edilip, e, İslam kelimesinin eee kabul edilip İslam'ın tarihsel tecrübesini insanlığın tarihsel tecrübesini dışına çıkartarak incelemektir. Bu şu demek İslam medyelikli ilişkin her şeyi insanlığın ortak tarihi tecrübesi bir parçası kırarak anlayabiliriz ancak bunu evet Bunu aforizmatik olarak söylediğimiz herkes tamam diyor ama incelemelerimizde ve çalışmalarımızda bunu maalesef böyle yapmıyoruz. Yaptığımızda da bunu İslam adına bir zaaf kalıyor. Evet, İslam fıkı, İslam tasrufu, İslam'daki matematik şuradan buradan etkilendiği, şuradan buradan ee, bir e, miras aldı dediğimizde sanki bu zaafmış gibi e, olaya yaklaşıyoruz. Böyle bir psikoloji var. Bu doğru değil. Cenab-ı Hak dışında her şey hadistir. Her şey hadis olduğu için zaman mekan kayıtlarıyla mukayettir. Dolayısıyla beşeri bir hadiseden bahsediyoruz. Tüm incelerimizi de buna göre yapmak zorundayız. Bu çok önemli. Tahkir, tezif, takdis, etmeden, ...takdir ve takkim etmesini becermemiz lazım. Tekrar ediyorum, tahkir etmeyeceğiz. İnsanlığın tecrübesini sadece İslam'ı değil, tahkire gerek yok. tezif etmeye de gerek yok. Ama takdise de gerek yok. Kutsamak zorunda değiliz. Yani Müslümanların yaptığı ya da İslam tarihinde olup bitenleri kutsamak zorunda değiliz. Kutsal iş değil bunlar. Bunlar beşeri hadiseler, tarihsel zaman mekan kayıtları olan hadiseler. Takdir edeceğiz. Burada bir emek var, bir gayret var. Soru var, kavram üretme var. Bunlar nasıldır bunu anlayacağız. Takkim edeceğiz. Yani değerlendireceğiz bunu. E, kritik tenkit edeceğiz. Bazen e, olumlu olarak kullanacağız. Bazen reddedeceğiz. Kısaca birinci şeyimiz, ilkemiz İslam, felsefe, bilim tarihini insanlığın ortak tecrübesinin par parçası kılmak birinci ilkimiz. Birinci öncülüm. İkinci öncülümüz ise yaşadığımız çağın getirdiği bilim, teknoloji ve benzeri kavramlar hakkındaki tasavvurlarımızı ister istemez geçmişe taşımak ister istemez. Klasik felsefe bilim tasavvurları pratik bir şey üretmez. Bir teori derler daha çok hayatı, evreni, anlama ve anlamlandırma üzerine kurulurlar. Oradan insanlığı kurtaracak pratik, politik, ekonomik teori beklemeyin. Etkisi yoktur demiyorum. Ama esas amaç o değildir. Arhe ve telos farklıdır. Modern bilimle klasik. Yani arhe ne demek? Boşandırıcı ilke, başlatıcı ilke, motivasyon başkadır. Telos amaç başkadır. Dolayısıyla bu ikisini dikkate almadığımız zaman modern bilim ve teknolojinin ee, çağrışımlarını geçmişe taşırız ki bu da bizi ciddi bir sıkıntıya sokar. Bu iki mukaddibeye Bazen bir ölçüde dikkat edeceğiz. Evet şimdi <gülüyor> medeniyet ya da temeddün genelde şöyle tanımlarız biz medeniyeti. Ee, burada ha, şunu söyleyeyim belki üçüncü mukaddimi olarak. Anlatımım genelde teorik bilimlerin lisanları üzerinden gidecek. Ne demek bu? Bunların <gülüyor> pratik e, yapılarına fazla dikkat etmeyeceğim. Yani şunu demek istiyorum. Herhangi bir felsefe bilim hareketinin ortaya çıkması için gerekli şartlar sadece o bilimlerin teorik lisanlarından kaynaklanmaz. Aynı zamanda politik şartlar gereklidir, ekonomik şartlar gereklidir, askeri şartlar gereklidir, coğrafi şartlar gereklidir. Buna biz bilim tarihinin harici okuması diyoruz. Yani felsefe bilim hareketinin harici şartları. Bunlar olmadan olmaz. Yani şehir olmadan olmaz. Afrika'nın ortasında çölde bir tohum ne kadar genetik olarak güçlü olursa olsun, siz onu bir çöle diktiğiniz zaman o bir şey çıkmaz orada. Şartlar müsait olacak ama ben burada e, ekonomik politik, efendim askeri, coğrafi, iklim, o tür şartlara fazla girmeyeceğim ama onların varlığını verili kabul edeceğim. Daha çok daha çok felsefi bilim sistemlerinin teorik e, yapılarını analiz etmeye çalışacağım. Usul açısından, yöntem açısından. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz medeniyeti genelde şöyle tanımlarız. İlk ilke Evren, insan ve üç arasındaki ilişkiler hakkında sorulan sorulara verilen cevapların tecessüm etmiş halini medeniyet diyoruz. Bak ne kadar güzel bir tanım yaptı. Çünkü insanın <gülüyor> dört temel duyuşu vardır. İnsan inanır, insan düşünür, insan bilir ve insan tezevk eder. Estetik zevk alır. Bu dört temel duyuş birbirinin yerine ikame edilemez. Bu dört temel duyuştan hareket ederek bu üç kavram... Hakkında ve üç, bu üç kavram hakkındaki ilişkiler hakkında biz çeşitli sorular sorarız. İlk ilke nedir? Maddedir, Tanrı'dır, yaratıcı Tanrı'dır, köken Tanrı'dır, çeşitli Tanrı anlayışlar olabilir. değil mi? Evren nedir? Tanrı'nın yarattığı bir yapıdır, ezelidir, ebedidir olabilir. Tanrı ile evren arasındaki ilişki nedir? Her şeyi belirler. Yaratıcı bir Tanrı varsa evrenin ilişkisi farklı olacaktır. Köken Tanrı farklı olacaktır. İnsan, insan nedir? İnsanın evrenle olan ilişkisi nedir? Tanıyla olan ilişkisi nedir? Değil mi? Tüm bunlar hem tek tek hem birbirleriyle olan ilişkileri bakımından çeşitli soru konulu sıkılınırlar. Bunlar için kavramlar üretilir, yargıları üretilir. Bunları tecessüm ettirdiğiniz zaman işte cami yaparsınız, kilise yaparsınız, bina yaparsınız, birirli davranış biçimleri gösteririz. Hepsi bununla alakalıdır arkadaşlar. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman İslam dününü de ilk ilke Evren ve insan açısından analiz, analiz edebiliriz. Analiz edebiliriz derken etmeye çalışacağım bu seminerde. Şimdi 610'da hicret vuku buldu ve İslam medeniyeti e, başladı diyebiliriz. Yaklaşık olarak bunlar benim konum değil. Bunları e, buradaki değişik faaliyetlerden e, inceleyebilirsiniz. Kişisel kanaatim İslam temed temeddününün teşekkülünde dört e, temel gelişim var. Hira, Mekke, Medine, Basra, Kufe ve Bağdat. Ondan sonra İslam medeniyetinin açılımıdır zaten. Bu kuruluş dönemidir. Hira, Hazreti Peygamber'in kendiliği ile olan ilişkisini verir bize. Bu çok önemli. Çağdaş dünyada bunu çok ihmal ediyoruz. Hira'ya girmeyen insanlar, yani mağaraya girmeyen, kendisiyle yüzleşmeyen insanlar hemen e, itikadi ilkeler üretmeye çalışıyorlar ya da şehri kurtarmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. Zatı hakkında tefekkür olmayanın başkalarının zatı hakkında söyleyecek sözü olamaz. Kendi zatı hakkında bir tefekkür olmayanın, kendiliği hakkında bir bilinci olmayan insanın başkaları hakkında söyleyeceği bir şey. Başkaları ancak kullanmak için fikir üretebilir. Yargılamak için üretebilir. Tahkir etmek için üretebilir. Onlarla birlikte yol almak için fikir üretemez. Kendisi hakkında bir kanaati yoksa. Hira onun için çok önemli. Mekke'de biliyorsun itikadi ilkeler. Medine'de ahkam ortaya çıkıyor. Bunları hızlı geçiyorum. Ancak, ee, İslam dünyası hızlı bir şekilde yayıldığı zaman e, bunun ne anlama geldiğinin üzerine felsefeyim tanrısından söyleyeceğim ama e, tüm klasik kültürlerin yaptığını yapıyor. Burada sadece İslam tek değil. Yayıldığı coğrafyayı tevarüz ediyor. Bu önemlidir. Sömürgecilikten ayırır bu bakın. İngiltere gittiği coğrafyadaki bilgi birikimini tevarus etmez. Çalar. Sömürür. Ama Roma, Persler abbasiler efendim e, nedir Osmanlılar yani büyük imparatorluk gelenekleri tevarüs ederler. Kendilerini o coğrafyaların her açıdan mirasçısı olarak görürler. Sonra temellük ederler. Çünkü her miras aldığınız şeye e, sahip olmak istemezsiniz. Bazıları çünkü anlamlı değildirsin için filan. Temellük ederseniz Sonra temessül edersiniz. Yani onları özümsersiniz, onları kendi kültürünüzün, inançlarınızın, değerlerinizin neyse artık parçası kılarsınız. Daha sonra tercüme ve telife başlarsınız. Şimdi burası önemlidir. Ee, Müslümanlar bu tevarüz, temellik ve temessül süreçlerini ...doğal süreç... Bunlar doğal şeylerdir arkadaşlar. Bunların da çok da bilincinde olmanız gerekmiyor. Bunlar o dönemin... ...çağın ruhu dediğimiz yapısıyla alakalıdır. Siz bunu ister istemez doğal bir şekilde yaparsınız. Şimdi Müslümanlar... ...Hira, Mekke ve Medine'de... E, ...İslam'ın... ...hayat görüşü dediğimiz yapısını kurdular. Metafizik çanaklarını oluşturdular. itikadi sistemlerini kurdular. Bundan üzerine ayrıntılı girmeyeceğim. hayat görüşünün temel ilkeleri var... Bir tanesi kadiri muhtar tanrı. Kişi tanrı bu çok önemlidir. İslam'ın taviz verilemeyecek tek en önemli ilkesidir. Birkaç ilke var ama diğer ilkeler bunun fer'idir. Kadiri muhtar kişi tanrı. Aslında bugün bile insanların ile fazla bir sorunu yok aslında. Ama kişi tanrı biraz problemli çünkü vahye edecek, peygamber gönderecek, hesap soracak bu pek insanları rahatsız eden bu taraftır. Onu söyleyeyim. İkincisi yok iken yaratan bir tanrıdır bu. Bu da çok önemli. Yok iken, yoktan değil. Yok iken yaratan bir tanrıdır. Üçüncüsü nübüvvet. Bunun feri olarak son derece önemli bir ilkedir nübüvvet. Çünkü sosyal hayatı yaşamı tanzim etmek bakımından ve bir de hesap. Haşr. Haşr-ı cismani ve haşr-ı ruhani neyse artık. Bu dört temel şeyi kuruyorlar. Tevhid bunların hepsidir arkadaşlar. Tevhid sadece Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği demek değildir. Tevhid bunların hepsini kuşatan bir yapıdır. Tevhid İslam medeniyetinde merkezi bir ilkedir bu açıdan. Ee, her şeyden yani Müslümanlar her şeyi müzakereye açarlar ama tevhid açmazlar. Çünkü tevhid açtığınız zaman artık siz başka bir dünya görüşüne, başka bir metafizik çanağa geçersiniz tevhid itikadi bir ilke mi ilkedir? Tabii Yahudilerde ya da Hazreti Adem'den biri var ama tevhidi itikadi bir ilke olmaktan aklın ilkesi, düşünmenin ilkesi haline getiren Müslümanlardır. Bu daha önce bunun bir örneğini görmüyoruz. Dediğim gibi hani biz inanan insanlar olarak Hazreti Adem'den beri tevhidin olduğunu, itikadi bir ilke olduğunu, itikadi bir ilke olarak kabul ediyoruz ama bunun düşüncenin aklın, tefekkürün, metafiziğin ilkesi olması çünkü bu önemli eğer aklın ilkesi olduğunda tevhid, sizin hak anlayışınız, hakikat anlayışınız ve sıdkıyet, doğruluk anlayışınızı belirler. İster istemez. Aynı zamanda tevhid bir toplumsal ilkedir. Bize adaleti verir. Toplumsal davranışın ilkesi olması bakımından ve artı bireysel davranışın ilkesidir. Burada da ahlak verir. Dolayısıyla tevhidin açılımlarıdır İslam medeniyetindeki esas teorik yapılar. Şimdi Müslümanlar bunu kurdular. Fakat bu içe doğru kurulmuş bir yapıdır. Bunun dışa doğru sunulması, bir teklife dönüştürülmesi gerekir. Siz bireysel olarak ya da bir grup olarak, bir öbek olarak bir şeye inanabilirsiniz. Birbirinizi bir şekilde ikna etmiş olabilirsiniz. Ama bunu karşı tarafa anlatmak istiyorsanız, bunu paylaşılabilir kılmak istiyorsanız, Buna insanların katılmasını istiyorsanız iki yapacağınız şey var. Ya askeri güç kullanırsınız ya da kaba güç kullanırsınız. Ya da insanlara aklen ilzam etmeye çalışırsınız, ikna etmeye çalışırsınız. Ya icbar ya ilzam. İcbar fiziki bir güç gerektirir. İlzam ise buradaki ilzamı genel anlamda kullanıyorum. Akli, nazari, teorik bir faaliyet gerektirir. Müslümanlar bu nazarı faaliyeti zannedildiği gibi Bağdat'ta değil... Basra ve Kufe'de kuruyorlar. Hz. Ömer'in, Hz. Ali'nin ve Abdullah bin Mesud'un fikirlerini sentezleyerek. Burada kurulan yapıya ben kısaca algoritmik düşünce adını veriyorum. Nazari, istidlali düşünce de diyebilirsiniz. Burada kastedilen şudur arkadaşlar. E, herhangi bir düşünce faaliyetinde değişkenler, yani girdiler, süreçler, işlemler belli olacak... Sonuç buradan doğal olarak ortaya çıkacak ve bu insanlar tarafından tekrar edilebilir ve kontrol edilebilir olacak. Algoritmik düşünce kısaca budur. Yani elimizde bazı değişkenler var. 5, 8. işlem var. Çarpı. Değil mi? 5 çarpı 8 eşittir 40. Sonuç. Bunu al evinde istersen sen tekrar parçalarını ayır kur. Denetle yanlış mı doğru mu? Bunu algoritmik düşünce diyor. Çok basit tabii bu. Tüm mantık, tüm efendim, bilgisayar, teknolojisi hep buna dayanır. Bu algoritmik düşünceyi kurdular. Niçin? Çünkü toplum kurmanın asgari şartıdır da ondan. Toplum paylaşılabilir, kamusal alanlar ancak böyle bir akıl üzerinde kurulur. Onun için ilk dönemde derslerimi dinleyen arkadaşlar bilirler, akıl kelimesi İslam medeniyetinde sır kavramını zıddı olarak kullanılır. Çünkü sır hesabı verilebilir, paylaşılabilir, kontrol edilebilir, denetlenebilir ve yeniden öğretebilir bir şey değildir. Tamam mı? Akıl kavramını merkeze alarak bunu kurdular ve bunlardan hareket ederek dil bilimlerini değil mi? Daha Bağdat yok ortada. Dil bilimlerini kurdular. Usulü fıkıh kurdular. Ve usulü fıkıhları hatta kurdular. Tarih siyer megazi olarak özellikle kuruldu. Hadis ilmi kuruldu tasavuf yavaş yavaş neş'ünema bulmaya başladı. Kelam hem celilül kelam hem dakikul kelam. Kelam ikiye ayrıldı arkadaşlar. Celilül kelam, dakikul kelam. Celilül kelam itikat, akide daha doğrusu. Dakikul kelam ise ee, ne diyelim? Evren bilgisi, insan bilgisi demektir. Ve tefsir bunlar kurulmuştu. Ve Müslümanlar bu kurdukları yapıları <gülüyor> Bağdat'a taşıdılar. Onun için hiç şaşırmadılar. Klasik medeniyetlerle yüzleştiklerinde. Ha, Bu niye önemli? Şunun için önemli. Müslümanlar tercüme ve telif, e, tercümeleri yaptıktan sonra soru soran bir medeniyet değildir. Müslümanlar soru sordukları için tercümeye kalkışan bir medeniyettir. Bu çok önemli bir nokta. Niye? Çünkü muhatap oldukları medeniyetler büyük ölçekte ölü demeyeyim ama uykuda olan medeniyetlerdir. Müslümanlar e, Osmanlılar gibi ya da modern İslam dünyası gibi canlı bir medeniyet, üreten bir medeniyetle karşı karşıya değildiler. Helenistik dönem, Akdeniz dünyası uykuya çekilmişti. Ölmemişti ama uykuya çekilmişti. Büyük ölçekli düşünürler, filozoflar, matematikçiler yoktu. Öğretmenler vardı. CEP dediğimiz küçük küçük lokal mahalli bölgelerde üretimler vardı. Müslümanların bunları dikkate alıp buradan hareket ederek bir şey yapması beklenemez. Burası son derece önemlidir. Orientalizmin iddia ettiği gibi İslam dünyasında tercüme ile başlayan ancak yüksek üretim anlamındaki felsefe bilimdir. Müslümanlar bu yapıları kurdukları için soru sordular. Bu soruları cevaplandırabilmek için doğal bir iş yaptılar. İnsanlığın ortak hafızasına müracaat ettiler. Bu kadar basit. Bu gayet doğal. Bunu niye abartırız? Buna, bunu merkeze alıp niye iş yaparız ben onu anlamıyorum. Yani her sorusu olan insanın yapacağı ilk iş bununla ilgili muhtemel ve mümkün cevaplar daha önce verildim, verilmediğim buna bakmaktır. İnsanların ortak tecrübesi. Bunu beni mübarek et Efendim şu İslam'a dışarıdan gelmiş. E gayet doğal gelecek tabii. E sen Moğollar gibi bu cevapları hiç dikkate almayabilirlerdi de yok edebilirlerdi de. Yani biraz da ona bakın. Dolayısıyla burada esas ilke sorusu olan Müslümanlar Derdi olan Müslümanlar, belli bir e, amacı olan Müslümanların insanlığın ortak hafızasına müracaat ederek bu yapıları yeniden e, ihya etmeleridir. Şimdi İslam dünyası farkında olmadan ya da olarak Akdeniz coğrafyasını genişletti. Akdeniz coğrafyası dediğimiz Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve e, Yunan dünyasıydı. Çin'in bir kısmı Güney e, Hindistan, Orta Asya, İran, Kuzey Afrika ve İsmail. Ee, Akdeniz dünyasının devamı haline getirdi. Bu çok önemli. Her şeyi değiştiriyor çünkü. Ve buradaki tüm bilgi birikimini Bağdat'ta masaya koydu. Hepsini bir masada topladı. Bu bir açıdan iyi bir açıdan kötü. Kötü derken burada şu anlamda kötü. Bilgi kirliliği, bilgi, çelişik bilgilerin fazlalığı. Bir tarafta 60 tabanlı sayı sistemi var, bir tarafta 10 tabanlı var, bir tarafta 150 tabanlı sayı sistemi var. Hadi seç bakayım. Değil mi? Farklı parametreler var, farklı matematikler var, farklı astronomiler var, farklı kozmolojiler var filan. Dolayısıyla Müslümanlar ne yaptılar? Bu Bağdat'ta bir araya koydukları Çin'den gelen, Hint'ten gelen, Orta Hastadan gelen, Farslardan gelen, Mezopotamya'dan, Mısır'dan, Yunan'dan Helenistik dönemden gelen bilgiyi bir masaya koydular. Bunları ihya ettiler. 1. İhyadır. İslam şeyi, İslam medeniyetinin yaptığı ihya'dır. 2. Mukayese ettiler. 3. Tenkit ettiler. Dört, tahsiye ettiler. Daha sonra da tercüme ve telife başlayarak tekliflerini, bu konulardaki tekliflerini e, ortaya koydular. Bu coğrafi genişlik, insanlık hafızasının bu tecrübe zenginliği pek çok farklı felsefe bilim açısından yöntemi içeriyordu. Simyevi yöntem, ayrı bir yöntemdi. Simyevi ya da kimyevi. Çininki ayrıydı, Hint'inki ayrıydı. Simya'nın kendi içerisinde farklı tanımları var. Din olarak simya, filo, felsefe olarak simya, bir teknik olarak simya. Bakın bunlar çok farklı içerikleri iyi bilmek lazım. Tıbbi gelenek ayrı bir teorik yapıydı. Biz bugün tıbbı bir zanaat gibi görüyoruz ama tıp diye farklı bir teorik perspektif var. Talimi perspektif. Yani ne demek talimi? Matematiksel perspektif. Hint matematiği farklı, Çin farklı. Ondan sonra herenistik dönem farklı değil mi? Mezopotamya'dan gelen farklı, çok çeşitli farklı. Tabi'i dediğimiz nazari yöntem. Tabi'i, tabiat, o hepsini zahir edeceğim. Yani değişik yöntemleri e, tevarüs aldılar. Şimdi bunların ben birkaç tanesi üzerine duracağım. Simya üzerine durmayacağım, kimya üzerine durmayacağım. Çünkü çok da iyi bildiğim bir alan değil. İkincisi, çok bizi dağıtır. Tabii, nazarı idrak, talimi nazarı idrak üzerine özellikle duracağım. Ee, tıbba kısaca atıfta bulunacağım. Vakit kalırsa o yedek yani erken biterse, bitmese onu erteleyeceğim. Şimdi <gülüyor> Müslümanlar kendileri bunları miras almadan ilginç bir şey yaptılar. ...kendi teorik bakış açılarını zaten kurmuşlardı, burası önemli. Nedir o? Kelami. Ve usul. Yani bunu ben kelam ve fıkıh diye ayırmaktan yoruldum. Usuleyn, Asleyin diye kitaplarımızda geçer bu. Fıkhül Ekber, Fıkhül Eskar diye bildiğimiz. Bunu kurmuşlardı zaten. Dolayısıyla Müslümanların zaten teorik bir... E, ...inşası vardı. Fakat bu inşanın bir kusuru vardı. Arap diline dayanıyordu büyük oranda. Arap dilinin imkanlarına ne matematiğe dayanıyordu, ne mantığa dayanıyordu. Bu çok önemli. Muhtezile'nin e, ilk dönemde e, mevzi kaybetmesi, biliyorsunuz Bağdat kurulmadan önce Muhtezile zaten ortaya çıkmış, önemli isimlerini yetiştirmişti. Farklı bir doğa felsefesi vardı, farklı bir bilgi anlayışı vardı ama e, tutunamamasının nedenlerinden bir tanesi, büyük oranda kullandığı es Arap dilinin imkanları olmasıdır. Bunun üzerine çalışılması gerekiyor. Çünkü dil belli bir yere kadar sizi taşıyabilir. Fakat eşarilikle birlikte bu ki şimdi yeri gelmişken söyleyeyim kim ne derse desin. Burada hiçbir sıkıntı yok. Muhtezili ehli sünnetin bir parçasıdır. İtikad açısından demiyorum, akide açısından demiyorum. O beni ilgilendirmez, benim alanım değil. Kelam açısından. İslam kelamının nazari kelamı dediğimiz nazari kelam, kelami nazari ya da Muhtezili'nin kurduğu bir yapıdır. Ve devam etmiştir. Şimdi ne, niçin bu kadar iddialı konuşuyorum? Şunun için. Bir sistemi ki bunun üzerinden gideceğim. Diğerinden ayırabilmek için asgari iki şartımız var. O sistemin nesne anlayışı ve o sistemin bilgi anlayışı. Tamam Diyelim ki empirizmle rasyonelizme karşılaştırıyorsunuz. Nesne anlayışı nedir? Bilgi anlayışı nedir? Tık, bitti. Şimdi sistemleri, burada ona göre gideceğim. Nesne anlayışları ve bilgi anlayışları açısından ayırdığımızda İslam kelamının hem nesne hem bilgi anlayışı muhtezilerin kurduğu şekildedir. Eşerlikte de böyledir. Maturlikte de böyledir. Diğer şeyler akide düzeyinde farklı olabilir. Bunlar dediğim gibi benim e, alanım değil. Şimdi <gülüyor> o açıdan e, herhangi bir felsefe bilim sisteminin teorik entiteleri çünkü biz e, şunu söyleyeyim şöyle şunu şöyle izah edeyim arkadaşlar. Şu e, masaya baktığım zaman genelde bak çok enteresan felsefe'de hep bu masa örneği verilir işte Russell'ın verdiği, Ediktin'in verdiği. Şu masaya baktığım zaman şu masanın iki türlü görüntüsü var. Bir manifest olan e, tezahür eden e, sağduyu ile yakaladığım bir masa var. Bir de bir bilim adamını, bir kimyacı, bir fizikçi çağırdığımda bana anlatacağı bir masa var. Atomlar, bilmem işte nedir, kuarklar, şunlar bunlar değil mi? tipik bir örnek verin çünkü Russell'ın felsefenin problemleri kitabı da böyle başlar ya masak falan falan. Şimdi biz sağ duyuyla, zekayla e, günlük hayatı yaşarız ve genelde bunları sorgulamayız. Zekayla yaşanır hayat. Ama aklımızı devreye soktuğumuz zaman bu masayı zihnime taşıyabilmek için yapmam gereken şey teorik entiteler yaratmaktır. Kütle, çekim Momentum ya da klasik dönemde madde, suret değil mi? İllet bunlar teorik entitelerdir. Södür teorisi diyorsun. Teorik entiteler. Bu teorik entitelerden hareket ederek teorik lisanlar kurulur. Bu teorik lisanlardan hareket ederek teorik modeller kurulur. Felsefe bilim sistemini analiz etmek demek o felsefe bilim sisteminin üzerine kurulduğu teorik entiteler. Yani teorik nesneler. Bu teorik nesnelerden hareket ederek ürettikleri teorik lisanlar. ...ve buradan hareket ederek ürettikleri teorik modellerdir. Kısaca bilme, ya yani felsefe bilim sistemleri yazılım üzerine konuşurlar, ekran üzerine konuşmazlar. Ekran manifest olan günlük hayatta insanların yaşamlarını sürdürmek için elde ettikleri, ilk elde ettiği bilgiyle getirme işidir. Ama bu işin ekranı nedir, şey, yazılımı nedir? Bu ekranın bu şekilde olmasını mümkün kılan arkadaki yazılım nedir? Bu teorik bir araştırmadır. Esas felsefe bilim sistemi bu demektir. Modern bilimle klasik felsefe bilim sistemlerinin bu açıdan bir farkı yoktur. Sadece teorik entiteler ya da lisanlar ve modeller değişir. Başka bir şey değişmez. Şimdi bu açıdan yaklaştığımız zaman İslam medeniyetinde nesne ve bilgi anlayışı farklı olan... Bağdat'ta üç farklı yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Bir, kelam kelam farklı bir felsefe bilim sistemidir. Daha başından beri çünkü farklı bir nesne ve bilgi anlayışı vardır ve bunu 21. yüzyıla kadar korumuştur. Tüm etkilenmelerine rağmen ikinci dönem ya da ikinci değil mi ikinci dönem e, bunun üzerine konuşacağız. Tüm etkilen İbn Sino acılıktan ya da başka sistemlerden etkilenmesine rağmen bu temel farkını hep korumuştur. Bunu üzerine konuşacağım. İkincisi tabii teorik sistem, nazari tabii dediğimiz, biraz sonra ne demek bunu bahsedeceğim. Bunun da kendine ait bir nesne anlayışı ve e, bilgi anlayışı vardır. Üçüncüsü nazari talimi, kendine ait bir nesne anlayışı ve bilgi anlayışı vardır. Bugünkü gibi değil. Bugün biz matematik dediğimizde Bilimle birlikte düşünürüz. Klasik dönemde böyle değil. Buna biz kognitif parçalanmıştık diyoruz. Çok farklıdır. Matematikçi farklıdır. Tabi uygun. Ee, bunları tabi çağdaş Türkçe'ye ya da İngilizce'ye tercüme edecek halimiz yok. Edilmiyor. Öyle bunlar. Ee, üçüncüsü... E, pardon. Dördüncüsü... İslam dünyasında vuku bulan... E, üçüncüsü dedik. Kelam bir tabii 2, talimi 3, bunları anlatacağım. Dördüncüsü ise, şimdi anlatacağımın içeriğini veriyorum. i̇bn Heysem'in geliştirdiği, e, talimi ve tabi yöntemin terkibinden ortaya çıkan e, terkibi yöntem diyelim buna şimdilik. Bu çok yeni bir yöntemdir ve modern bilim bu izlekten gider. Bu dört yöntemi e, usul açısından analiz edeceğiz şimdi. Nasıl? Takip edebiliyor muyuz arkadaşlar? Gayet güzel değil mi? Kolay. Yani bir zorluk yok. Ha, yalnız burası sıcak oldu. Evet ben ısınmaya başladım. Ee, bu iyi bir şey değil. Ya benim için iyi değil yani. Şimdi arkadaşlar kelama baktığımız zaman dediğim gibi ilk e, dönemde kelam Arapçanın imkanlarını e, kullandı. Ontolojide Cevheri Fert'e dayanıyordu. Cevheri Fert. Ve cevheri ferdin üstünde de arazlar. Değil mi? Ontolojisi buydu. Yani nesneyi bir kelamcı nasıl tanımlar? Cevheri ferd artı arazlar. Bu kadar. Peki bunun bilgisini nasıl elde ediyor? Arazların dökümü. O kadar. Kişinin, alim olanın, bilenin, bilinenle kurduğu ilişki nispet. İzafet teorisi diyoruz biz buna. Yani ben masaya bakıyorum. Bu masa e, içeride en derinde cevheri fertlerden müteşekkildir. Bunu atom diye tercüme ediyorlar ama bu atom bugünkü atom değil çünkü parçalandı bugünkü atom. Bunların bahsettiği parçalanmayan en şey. Kork mıdır o? Aşağıda ne varsa yani. Cüzün Ayet Ecezze. Değil mi? Parçalanmayan şey. Neyse o. Tanrı parçacığı mı? Tanrısal parçacık mı? Ne diyorlarsa. Be, o, o parçalanmışsa daha aşağısı. Anlatabiliyor muyum? Monat. Ama atom değil. İki arazlar. Peki ben bunu nasıl bileceğim? Arazları toplayacağım. Rengini, kokusunu, efendim büyüklüğünü, miktarını neyse, kemiyetini keyfiyetini toplayacağım. Onunla bir ilişkiye giriyorum. Zihnime taşıyacağım. Onu bir araya topladığımda masayı biliyorum. Bu kadar basit. Dolayısıyla burada, burada yapılan şey, yapılan şey <gülüyor> e, bilen ve bilinen ilişkisinde e, nesnenin bize kendini sunumunu esas almak ontolojik birim olarak ceviri, fert gözlemlediğimiz, müşahede ettiğimiz bir birim değil. Teorik bir entete. Bunu taşıyor. Biz daha çok arazlarında muhatabız. Peki eşyayı nasıl sınıflandıracağız? Her eşyanın en temel arazını esas alacağız. Eksus sıfasını ya da mümeyiz vasfını eşyayı ona göre sınıflandıracağız. Gayet basit. Nedir o? İşte insan düşünüyor. Güzel. En önemli vasfımız bu. Düşünmeyenler bir yana ayırıyor. Bu kadar. Buna össel bir yükleme yapmayacağız. Tamam mı? Dediğim gibi bunu önce Arapçanın imkanlarından hareket ederek yaptılar. Fakat Bakillani ilk defa e, doğa felsefesine yönelen keramcı oldu İslam dünyasında. Doğa felsefesine yöneldi. Ve e, bakın şunu demiyorum. Muhtezile inanılmaz bir doğa felsefesi yaptı. Nazzamlar, allaflar ama bunlar büyük oranda... E dediğim gibi Arap dilinin imkanlarından hareket ettiler. Bakillani Arap dilinin ötesine geçerek, tabii artık tercüme Bakillani i̇bn Sinan'ın çağdaşı yavaş yavaş ortamdan haberdar, yeni bir doğa felsefesinin imkanlarını e, Eşari metodoloji içerisinde sorgulamaya başladım. Eşari Muhtezlerin tükendiği yerden başlar. Ve en büyük hediyesi bize, yani en büyük katkısı İslam tarihine ile doğulmasıdır. Muhtezlin. Yani çekilirken bile bir şey bırakarak çekildiler. Bu önemli. Ya bunlar sahi olduklarını gösteriyor. Tamam. Mahiyeti ve ösnel nedenselliği reddettiler. Ee, şimdi Bakillani'nin ve takipçileri mesela Gazali, Bakillani, Cüveyni, Gazali biliyorsunuz. Çok önemli sorular ortaya attılar Muhtezili gelenekten gelen. Fakat bunu sistematize edemediler. Gerçekten. Satır aralarında ok gibi ya da fırça darbesi gibi o kadar güzel yakalamaları var ki. Mesela güneşin bir kaya parçası olduğu, nurani, esir maddesinden yapılmış bir şey olmadığı filozofların iddia ettiği gibi. E, bu doğru ama bunu bir sistemin bütünün parçası kılamadılar. Ya da güneşte değişim olup olmadığı tartışmasında filozoflar hayır orası ilahi bir yapı değişim olmaz dediklerinde niye olmasın? Çok uzak, aletlerimiz yetersiz, baya bir değişim olabilir. ...ya da dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü... ...hani gece ve gündüzün, e, semanın e, bir günlük dönüşünden değil de... ...dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünden kaynaklandığı... Ya ...bu modern astronomide böyle. Fakat bunlar bir sistemin parçası olmadığı için... E, ...son derece önemli tespitler olarak kaldılar. Pek çok örnek verebilirim çeşitli astronomiden, fizikten. Parça olarak kaldılar ama daha sonra kelam sistemli hale geldiğinde bunlar geriye itildi doğal olarak. Şimdi tabi nazari olan yapıya geldiğimizde ise tabi ya da şimdi tabiat ne? Burası çok önemli bir konudur. Şimdi klasik gelenekte arkadaşlar bu geleneğin arka planı olan Helenistik ve Yunan'dan gelen yapı şu. Biz bugün tabiatı çok farklı anlamda kullanıyoruz. Doğa, nature falan ama şu kastediyoruz. Evren de bir logos var. Bir logos var. Tamam mı? Bu logos heyyulanın içerisinde. Bunlar tabii hepsi teorik entite. Ben bunu şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Sadece bir temsil olması bakımından. Şimdi şöyle düşünün. Evreni bir küre olarak düşünün. Şu mavi Heyyul olsun. Kırmızılar da iç içe çakışan küre bunlar. Bunlar tamamen teorik soyutlamalar ha. Böyle bir şey yok. Kırmızı olan da logos olsun. Tamam mı? Bu heyyula pasif bir yapıdır. Logos onun müde biridir. Hareket ettiricidir. Maddenin imkanlarına göre logos tezahür eder. Tamam mı? Mesela cansızlardaki tezahüre füz istiyoruz fizik i̇şte doğa dediğimiz bu canlılardaki tezahürüne ise püsük ediyoruz nefs logosu Arapça el akl diye tercüme ettik Latince'si intelekt. bütün hikaye bu tamam ve bu natura skala yani doğal düzen içerisinde bu logos her bir nesnenin imkanları oranında şey nedir? Bir fiil açığa çıkıyor. Diyelim ki hayvanları ele alalım. En aşağıdaki amipten en yukarıdaki e, maymunlara kadar değil mi? Hepsinde müdebbir olan logos'tur. hayvanı nefis ve artı bitkisel nefis tabi var hayvanlarda. Bu e, karafatmadaki imkanlar neyse logos o kadar ortaya çıkıyor. Efendim e, devede farklı çıkıyor. Maymun da farklı çünkü. Ama tek bir logos, tek bir güç. Ben bunu derslerde şeye benzetiyorum. Uydu, telefonlar. Hepimizde farklı telefonlar var. Tek bir uydu var. Hepimizin telefonlarının imkanı, işte 4C midir, nedir, nedir, ee, iPhone'un son gelişmiş haliyse ona göre bir tezahür gösteriyor değil mi? Çok ilkel bir telefonsa benim kullandığım gibi ona göre tezahür gösteriyor. Logos dolayısıyla evrende tek bir güçtür. Akıl, intelekt maddenin e, imkanlarına göre o logos ortaya çıkıyor. Fizik bu demek. Fizik, yani füzis, cansız e, bunlar çok modern tasdifler ama anlamak için cansız cisimlerde e, gördüğümüz güç. Hareket ve sükunetin gücü. Çünkü cisimler hareket etmiyor mu? Bir sükünete gidiyor. Bu, bu güce füzis diyoruz. Bu bitki de işte büyüyen Üreyen, beslenen bir özellik gösterdiği için buna bitkisel nefis diyoruz. Bitkisel nefis logosun başka bir tezahülü. Hayvanda ise e, duyu algıları var, iradi hareket var. Hayvani nefis bu da logosun. Ha nefis burada logosun maddeye bitişen tarafına denir. Nefis ayrı bir güç değil. Nefis logosun e, bu yapılar içerisinde değen tarafı yani şöyle düşünün e, nedir? Uydudan size gelen sinyalin telefonun içine girmesine nefis diyorsun. Ruh kelimesini kullanmaz bu sistem biliyorsunuz. Tamam şimdi dolayısıyla tüm nesne dünyası karşımızda aslında nedir? Ee, Heyula ve logosun terkibindendir. Tamam mı? Biz buna e, şeye baktığımız zaman madde buna da suretleyeceğiz. Bakın, madde ve suret o İbn-i Sinac'ı felsefede Aristoteles'ten gelen İbn Sinac, madde ve suret. Bu madde, bu suret. Maddeyi zihnimize taşırken cinse dönüştüreceğiz. Sureti fasla dönüştüreceğiz. İkisini entegre edip mahiyeti bulacağız. Bu kadar basit. İşte sana yöntem. Tamam mı? Şu masaya baktığımda bu masanın bir maddesi var. Değil mi? Bu madde Zihnime nasıl taşınacak? Cinse dönüştüreceğim onu. Beş tümeli kullanacağım. Bunun suretini ki o logos ona o sureti veriyor. Oradaki görünüşü. Mesela bendeki suret insan sureti. Bitkideki bitki sureti. Bitkinin de kendi içerisindeki suret değişiyor değil mi? Sureti de fasıl. Çünkü fasıl ne demek? Beni diğerlerinden farklı kılan öz demek. O faslı e, nedir? Suretti zihnimde fasla dönüştüreceğim. Yani şöyle bir x düşünün dışarıda. Bu madde ve suretten oluşuyor. Bu maddi cins zihnime taşırken cins. Bunu da fasıl olarak taşıyacağım. İkisini topladığımda ortaya mahiyet çıkacak. Tamam mı? Madde ve suret mahiyeti oluşturan illetler olacak. Buna mahiyet, mahiyete tahallük eden illetler diyeceğim. Ama bir de bunun... Nedenlerini tespit etmek için fail ve gayi nedenleri bulacağım. Bunlar da Logos'tan faal akıl, Logos'un bir ifadesidir. Gelecek bunlara da e, varlık nedenleri diyeceğim. İbn-i şeyde. Dolayısıyla mahiyete tahallük eden nedenlerle, varlığa tahallük eden nedenleri bir araya getireceğim. Doğayı bilmiş olacağım. Bakın hiç bugünküyle alakası yok zerre kadar. Dolayısıyla nedir e, i̇bn Sinacı ya da tabiî e, teorideki bilme? Nesnelerin şu varlık küresiydi ya. Şuraya bir nesne alalım. X yerini bilmek ve niçin burada olduğunu bilmek. Dolayısıyla nerede ve niçin? Bunu bildiğim zaman ben X'i bilmiş oluyorum bütün o mantık çalışmalarımız deyim, ayrıntılı kategori çalışmalarımız arkadaşlar bununla alakalıdır. Şimdi peki ben bunu nasıl biliyorum? Bu buraya nasıl geçiyorum? Şöyle gayet kolay. Dışta şu nesneye bakıyorum. Buradaki asarı arazları ayıklıyorum. Sonra bunu iç duygularıma taşıyorum. İş duyularımdan da bir tecid yapıyorum. Aklıma taşıyorum. Buna Onun için tecid teorisi diyoruz. Tamam mı? Dışarıdaki mahiyeti zihnime taşıyorum. Dışarıda mahiyet nerede? Bunun bir parçası. Bunun içinde. Madde ve suretten oluşan bu yapın içinde. Bunu intiza ve tecidle zihnime taşıdım. Cins ve fasla dönüştürdüm. İntiza ve tecid aşamalarından geçip Bilgisini elde ettim. falakla da bunu onaylattım. Tamam Dolayısıyla bir nesnenin iki tane tırnak içerisinde tahkuku var. Realizasyonu var. Bir dışarıda, bir içeride. Bine buna vücudu harici ilme de bilgiye de vücudu zihni dedim. An sana vücudu zihni tartışmalar. Zorlandık mı? Ya... Öyle kolay mı her şey? Giyik muhabbeti mi zannediyoruz? Vücudu zihni, en önemli problemlerden biri. Vücudu zihni var mı yok mu? İlim nedir? Bakın hala bugün bunu tartışıyoruz. Buna ne diyoruz biz? Bakın zihnimizde bunu temsil ediyoruz. Presentation teori. Tamam. Şimdi zihnimdeki bilgi, nesne hakkındaki tasavvur, nesneyle nasıl mutabakat gösterecek? Dışarıdaki nesneyle mi mutabakat gösterecek? Yoksa bir ide mi var? Değil mi? İnanılmaz tartışmalar. Hala bugün tartıştığımız konulardır bunlar arkadaşlar. Bilimsel bilgide elde ettiğimiz teorik yapılar. gerçeklikte nerede? Mesela atom diyorsun, proton diyorsun, notru diyorsun. Bunun karşılık geldiği nesne nerede? Dışarıda mı? Yoksa teorik bir uzayda mı? Mesele ciddi. Bunları tartışıyorlar. Bu o kadar önemli ki. Razi bunları eleştirecek... Kutbuddin Vazi bunlara cevap üretecek. Nasrettin Tuğsu bunlara cevap üretecek. Ta mesela Osmanlı yakında bir makale çıkacak. Nazariyette. Sipahizade. Bursalı. Yazması günümüze gelmiş. Konuyu değiştiriyorum ama biraz daha atlayalım. Sağlı Seman'da bir ders okuturken not almış. Notlar günümüze geldi. Ne okutuyorlar? 1589 ölümü... Bu notlar 1579 tarihli. Bak ne okutuyorlar? Bunları. Bilgi bir temsil midir? Bir inşa mıdır? İnsan onu inşa mı eder? Yoksa dışarıdakinin zihninde temsil mi eder? Temsilin mutabakatı ne taraftadır? Dışarıya mı? Yukarıya mı? Yana mı? Sağa mı? Sola mı? <gülüyor> bu illet problemi şimdi bakın bu Şimdi bak illetlere, kısaca ben size özetledim değil mi? Maddi, mahiyete tahallük eden illetler, madde suret. Ondan sonra varlık nedenleri, varlığa tahallük eden illetler, e, fail ve gayi illetler. Gazali bunu eleştiriyor işte. Bak bir örnek. Ne diyorlar efendim? Gazali nedenselli eleştirdiği için çöktük. Ulan bu eleştir, bunu eleştirsen ne olur? Eleştirmesin. İbn-i de bunu eleştiriyor. Değil mi? Özsel nedensellik. Bunu essential kausalit. Niye burada bir öz? Neyse çok tekniğe giriyorum. Ee, anladım ki gözleriniz hiç iyi bakmıyor bana. Bu adam ne diyor? Evet. Şimdi ama bunları anlayacağız ki meseleyen yoksa televizyona çıkıp çıkıp böyle afaki o dönemin efendim e, koca koca adamlar canım pamuğu ateşe tuttuk e, yandı mı yanmadı mı işte buna cevap çok çöktük. Medeniyete bak bir pamuktan çöküyor. Pamuk sadece cenazeleri kullanılır. <gülüyor> Niye çöküyoruz ya? Peki İbn-i yanma teorisini biliyor musun? Bir oku bakayım. Meseleleri anlamak için, kelamdaki, fıkıhtaki hatta. Bunları çok ciddi bir şekilde <gülüyor> bilmemiz gerekiyor gençler. Şimdi neyse, peki. Şimdi bu sistemi... Çok kısa özetlediğim nesne anlayışı ve bilgi anlayışı. Nesne anlayışı bu, bilgi anlayışı da tecrit. Tamam. Bu sistemi i̇bn Sina zirvesine taşıyor. Şimdi i̇bn Sina tarihte ilginç bir şey yapıyor. Ne yapıyor i̇bn Sina? Çok zeki bir insan tabii. Bir de yaşadığı coğrafya Atina değil. Bağdat'ta değil. Biraz daha uzakta. Dışarıdan bakma gücü çok yüksek. İlk defa bir şey deniyor i̇bn Sina. Bunu daha önce göremezsiniz. Tabi'i, talimi ve ilahi olanı bir arada tutan büyük bir sisteme girişiyor. Şimdi ilahi'yi önce açıklayayım. İlahi ne demek? Şimdi i̇bn Sina Müslüman bir adam. Dolayısıyla İslam'ın tevhid ilkesini dikkate alarak sistemi yeniden örgütlemesi lazım. Klasik aldığı miras, bu sistemdeki miras yani nazari tabi'iden aldığı miras hareket merkezli. Tamam mı? Hareket merkezde olduğu için Aristoteles ilk hareket ettiriciye dayandırıyor her şeyi. Hareket etmeni ilk hareket ettiriciye dayandırıyor. Teolojisini ve metafiziğini bu şekilde kuruyor. i̇bn Sina ise varlık vermeye, yaratıcı Tanrı fikrine sahip olduğu için meseleyi varlık veren cihetinden ala alıyor ve illet kavramını, varlığın illeti. Onun için mahiyet ve varlık illetlerini ayırması boşuna değil i̇bn Sina'nın. Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı e, sıfatını muhafaza etmek için. Tamam mı? Dolayısıyla illet kavramını merkeze aldığı için ve varlık veren bir konuma geldiği için Tanrı, felsefi sistem olarak e, kendisine ilahiyyün diyor. Biz diyor ilahiyyünüz. Hatta Aristoteles de öyle sayıyor ama o kendi şeyi. Öbürleri ise harekete esas aldıkları için tabiiyyündür diyor. Şimdi burayı merkeze alıyor. İkincisi zaten tabii gelenekten geldiği için bu yapıdan geldiği için orada bir sıkıntı yok. Ama bir şey deniyor. Aristoteles'te görmediğimiz ya da kendinden önce Farabi'de görmediğimiz şey. Matematiği de sistemin içerisine dahil ediyor. Bunun için şifaya baktığınız zaman arkadaşlar görürsünüz. Değil mi? Mantık, ondan sonra doğa bilimleri, matematik ve metafizik. Yapı böyle kuruluyor. Bu tarihte ilk defa denilen bir şeydir. İlk defa denilen bir şeydir. Muazzam bir entegrasyon yapıyor. Muharrem bir bütünleştirme gerçekleştiriyor. Niye? Çünkü tabi olan yani şu anlattığımız niçin delilini verir? Matematik nasıl delilini verir? İnni ve limmi ayrımını yapıyor. Ee, i̇lahi olan da teolojik delili verir. Hakiki illeti verir yani. İlli olanı. İnni, limmi, illi. Burhani ı Burhani limmi burhani illi bu üçünü terkip edip sistemini kuruyor. Bu şu demek? Ne dedik? Vuku. X evrensel kümede niye burada? İki, Vucubul vuku. Niçin burada? İlletin vuku. Essen olarak niçin burada? Anlaşıldı mı? Üçünü birlikte... Yani çünkü sistem en basit unsurdan en yukarıdaki asıla kadar yani Tanrı'dan maddeye kadar tüm sistemi kuşatan tarihteki ilk büyük sistem filozofudur i̇bn Sina. Aristoteles, o da bir sistem filozofu ama Aristoteles'in matematik çok matrah bir yerde değil. Zaten henüz daha tabii Aristoteles'e bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü Helenistik dönem e, daha olmamış. Batlamyus, e, efendim, Oclid, ...Arşimet, e, Apollonius filan ortaya çıkmamış. Şimdi tabii İbn Sina insanlık tarihindeki tecrübeye bakıyor. Bir tarafta e, tabiiiyiyim var, bir tarafta talimiyiyiyim var, bir tarafta da kelam var. İbn Sina kelamı da sistemin içerisine dahil ederek doktriner ve normatif bir sistem kuruyor. Ha bu çok önemli. Doktriner ve normatif. Tüm klasik felsefe sistemleri, felsefe bilim sistemleri ne dedik? Bugünkü gibi değil tek bir yakbara bir yapan. ve normatiftir. Bu dokriner ve normatifliği aşan ismin gazzali olduğunu ikinci dönem göreceğiz. Ve e, siz şeyleri de takip ettikleri yöntemde biliyorsunuz mantıki, işte, nazari ve istidlali bir yöntem olarak e, söylenebilir. Şimdi <gülüyor> gelelim talimi sisteme. Bunların hepsi tabi ayrı ayrı ders yapılması gereken şeyler. İslam dünyası talimi yani matematiksel gelenekten e, esas itibarıyla bir geleneği, e, iki geleneği affedersiniz alıyor. Biri miktarı gelenek, öbürü adedi gelenek. Adedi gelenek çok zayıf geliyor. Ne demek adedi? Sayılar teorisi diyebileceğimiz nokta sayı anlayışına dayanan Pitagoryan gelenek en temsili eden bu Nikamakas'ın aritmetiğe giriş adlı kitabı Arapça'ya tercüme ediyor. Yani 1, e, 1 nokta, 2, 2 3, 3 nokta, 4, 4 nokta, nokta dediğimiz e, atomik bir atomik bir sayılar teorisi. <gülüyor> bu işte çift sayılar, tek sayılar sayıların kendi aralarındaki çeşitli özellikleri. Tamam mı? Buna ilm adet, bu aritmetik değil sayılar teorisi. İkincisi ise miktari olan yani hendesi ya da geometrik dediğimiz, bugünkü geometriyle alakası yok. Geleneği alıyorlar. Bunlar büyük oranda teorik yapılar. Bunların bir pratiği yok. Hendese ya da miktarı geleneğin önemli özelliği aksiyomatik düşünceyi en iyi temsil eden gelenek olması. Ok dediğin elementleri, 13 kitaptan oluşan, biliyorsunuz hala günümüzde, tabi günümüzde çok değişti ama aksiyomatik e, dolayısıyla kesin Bilgi idealinin formu kabul edilir. En önemli en önemli örneği kabul edilir. Bunları miras olarak alıyorlar. Bir de pratik bir hesap geleneğini e, e, miras alıyorlar. Mez, Yunan üzerinden alıyorlar ama Mezopotamya, Sittin hesap, 60 tabanlı sayı sistemi. Aldıkları miras bu. Şimdi İslam dünyasında iki büyük operasyon gerçekleştiriyor talim ilimlerde. Bir, hisabi geleneği kuruyorlar. Bir de cebri geleneği kuruyorlar. Hesap, İslam medeniyetini icat ettiği bir şeydir. Cebir'de İslam bir denetini icat bir şeydir. Hesabı hisab Malum, Cebir'e de hisab Meçhul adını verebiliriz. Hesabı geleneği kurmak için yapmanız gereken şey bakın ne demiştik İslam dünyası bütün Çin'den Atlas Okunusu'na kadar coğrafiyi Bağdat'ta tek bir masada topladı. Bu masadaki unsurları çok iyi gördü. Ondalık fikri var. Konum fikri var. Rakamlar var, sıfır var. Yani Nasreddin Hoca'nın fıkrası gibi sadece ne yapmamız lazım? Helva. Harezmi Bağdat'ta bir helva yapıyor. Buna algoritmik düşünce demiştik hatırlayın. Bunun matematik versiyonu harizmiyat dediğimiz yapıyı kuruyor. Bu yapı o kadar önemlidir ki hala bu yapının içerisinde yaşıyoruz. Tüm uzay teknolojimiz, bilgisayar teknolojimiz bu sistemin gelişmiş halidir. Tamam mı? Bunu Harizmi kuruyor ve bunu hesabın zeminine yerleştiriyor. Hesap bu. İslam dünyasında e, üç 3 hesap sistemi var tabii. Sittiğin hesabı zaten aldılar dedik 60 tabanlı astronomide kullanılan. Hesabı zihni dediğimiz uluslararası hesap sistemi. Okuma yazma bilmeyen, iletişim ve ulaşımın çok zayıf olduğu bir coğrafyada ticaretin pazarın bir hesap sisteminden gitmesi lazım. Kağıda, defterde, kalemde, e, ihtiyaç duymayan insan vücuduyla yapılan. Zihinde yapıldığı için hesabı zihni, havada yapıldığı için hesabı havai. Elle gösterildiğince isabul yat, parmakları kullandığı için isabul isma, e, boğumları kullandığı için isabul ukut adı alır. Ama bu Çinli bir tüccar, Bağdat'a geldiğinde, Bizans'ta geldiğinde, Mısırlı geldiğinde hiç yazı kalem kullanmadan tek tek tek hesabı yaparlar. Bunu da ilmi bir forma dönüştüren Müslümanlardır. Çünkü ilk kitapları Müslümanlar yazıyor. Bu için pratik bir hesap sistemi. Ama bizi ilgilendiren burada özellikle harizmiyat dediğimiz hesabı hindi adı da verilen ondalık konumlu e, dokuz rakam artı sıfırın olduğu sistemdir. Buna Leibniz daha sonra düzenli hesap tekniği diyecektir. Meşhur Alman filozof ve e, düzenli hesap tekniği yani algoritmik teknik, harezmiye hürmeten algoritma olarak daha sonra logaritmayı kurduklarında ilginçtir. A'ya atıp logaritma diyecekler. Tamam mı? Şimdi <gülüyor> dostum Müslümanlar ne yaptı? Oklid'in elementleriyle temsil edilen bu Aksiyomatik sisteme benzer bir şekilde ha da şunu da söyleyeyim okteden elementleri geometri kitabı falan değil. Bir fizik kitabıdır o. Niye? Çünkü matematikçiler de yani Müslümanların miras aldığı matematikçiler de öz araştırması yapıyorlar. Matematik klasik gelenekte talimi, nazari talimi bir öz araştırmasıdır. Ama bu öz geometrik formlardır. Mahiyet değildir. O kadar. Yani oktidin elementleri ya da Platoncu matematik şöyle tezler vardır. Çünkü Platoncu matematik efendim modern hiç alakası yok. Platoncu matematik form araştırmasıdır. Kesinlikle anladığımız anlamda. Yani evreni anlamaya ilişkin bir çabadır matematik. Açıklamaya değil. Onun için biraz sonra bahsedeceğim. Dolayısıyla oktidin elementleri introduction to the of Plato'dur. Bak İngilizce söyleyince daha ağır oldu. Ne demek? Platon felsefesine giriş. Böyle bir kitaptır o. Ve fizik kitabıdır Çünkü oradaki yapılar e, evrendeki e, entitelerin nasıl olduğuna dair üçgen dörtgen daire küre küre zaten biliyorsunuz e, evrenin şeklidir küre ve küre aynı zamanda pantist bir şeyle biz zati tanrının da kendisidir Dolayısıyla küre araştırmaları aynı zamanda bir teoloji araştırmalarıdır Tamam Neyse buraya geçtik Şimdi ikinci Müslümanlar hisabi sistemi kurdular Bu inanılmaz bir güç yarattı. Hem pratik hem teorik. Ama ikinci bir şey daha yaptı yine Harizmi. Dedi ki bir de meçulun hesabını kurayım ben size. O da Cebir dedi. Cebir bilinmeyenin e, sistematiğidir. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli bu Cebir. Cebir'in kurulduğu topraklar zaten Cebir'in icat edildiği topraklardı. Şimdi Harizmi Cebir'i e, icat etmedi. Keşfetti. Burası önemli. Çünkü Mezopotamya... Tabi ben oralara girmedim. Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Yunan, Helenistik onlara girmedim. Konumuz değil. Ama Mezopotamya insanlığın kurulduğu yerdir. Bana sorarsanız insanlığın yazılımının yazıldığı virüsüyle her şey orada kuruldu. Mezopotamya'da. O açıldı. Tamam mı? Şimdi Cebir'i orada kurdular zaten. Birinci derecede, ikinci dereceden denklemleri rahat çözüyorlar. Üçüncü derecenin çözücü, dördüncü, denklem sistemleri, belirsiz denklemini hepsini çözüyorlardı. Harizmi bunu keşfetti. Fakat toprağa dikkat edin. Aynı toprak. Bağdat uzak bir yer değil. Mezopotamya'nın merkezi. Şimdi burada soru şu. Toprak mı yoksa şimdi biraz tırnak içerisinde Alman e, ırkçı okulunun ifadesiyle Sami zihniyeti mi? Şimdi Arapları eleştirmek çok modadır. Biliyorsunuz Mezopotamya medeniyeti Sami medeniyetidir. Babiller, Akatlar, Keldaniler hepsi samidir bunların yani. YouTube'da var. Arap dillerini dinleyin, Arapça çok benzer. Bu acaba yani kültürü küçümsemeyin. Yani mimetik olan yani bedeni genetik ya kültürün genetikleriyle de alakalı olabilir bu. Mimetik diyoruz, değil mi? Olabilir bilmiyorum ama eee İslam dünyasında kurulması tesadüf değil. Çünkü daha önce usuleynde bir tür algoritmik sistem, bir tür cebirsel sistem kurmuştu. Bu da bir cebirsel ifadedir. Şimdi hemen hemen her şeyde, burada Arapça metinler aldım ama onları okumaya fırsat yok. Çünkü sekizde bitirmek zorundayız. Ee, sekizde mi, de mi? Kolda yedi buçuk, sekiz. Yarım saatimiz var. Daha benim anlatacağım çok şey var. Cebir o kadar önemli ki... Bakın, halikten, şey, mahluktan harika gitmek. Yani bilinenden bilinmeyene gitmek. Esprisini bozucu çevirin. Bilinenden, bilinenlerden bilinmeyene gitmek. Bilinenler çok olacak. Bilinenler, bilinmeyenden az olursa o bilinmeyen tespit edilemez. Bak, Cebir'in temel kuralı budur. Bilinenler olacak, bilinenden bilinmeyenden çok olacak. Onları öyle bir organize edeceksin ki denklem, eşitlik demek, muadale, eşitleyeceksin. Ve onu belirli tekniklerle bulacaksın. Mahluk mahlukattan harika gitmek, şahitten gaybe gitmek. Bakın hepsi cebirsel tekniklerdir bunlar. Kelamda şahit aralı gayb yok mu? Aynı şey işte. Ya da Şemseddin Semerkand'ın kurduğu ilmün afak ve lenfus mahlukattan harika gitmek. Şeyler var. Dolayısıyla mesela ya da mantık. Bakın mantık. Ee, Razi'nin talebesi Huneci'den itibaren nasıl tanımlıyorlar? Malumatı tasavruyeden değil mi? Meçhulatı tasavvüye gitmek. Malumatı tasdikiyeden eden, meçhulatı tasdikiye gitmek. Bakın her yere sirayet ediyor bu. da sirayet ediyor. Zihniyete sirayet ediyor. İslam dünyasındaki zihniyet biraz tabi İslam dünyası derken coğrafi vusat var. Coğrafi genişlik. Tarihsel e, nedir, süreç. Böyle bir gelene yapmak tehlikeli olabilir ama cebir İslam dünyasındaki ilimlere, düşünceye nasıl etki yapmıştır, bunun üzerine bir doktora tezi yapmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi, hem malumun, hem de meçhulün sistemini Müslümanlar kurdular. Bu büyük bir güç yarattı. Ne yaptı? Miras aldıkları, adedi ve miktarı e, matematik yöntemlerini, e, o doktriner yapılarını bozdular. Cebri, geometriyi ifadelendirmede, Kullandılar, yani geometriye çevirdiler, cebire çevirdiler. Tam tersini yaptılar, cebri geometriye çevirdiler. F farklı yapıları birbirlerine tercüme etme becerisini kazandılar. İşte birinci dereceden, ikinci dereceden sonra üçüncü dereceden denklemleri çözdüler. Önce geometrik çözdüler, sonra bunları adedi olarak çözdüler. Matematiği bir tür e, insan hayatının ayrılmaz bir parçasına dönüştürdüler. Bunu çeşitli yerlere uygulamaya başladılar, mimariye uyguladılar, tekniklere uygulamaya başladı. Hafif bu çok önemli çünkü e, İslam medeniyetinden idari meşruiyet meşru, meşruiyet matematik bilimlere bağlıdır arkadaşlar da Ne demek bu? Tereke hesabı yapacaksın, arazi taksimatı yapacaksın, değil mi? Miras taksimatı yapacaksın, e, Zekat meselelerinin var, e, dini günlerin belirlenmesi var, kıble tayini var bulunduğunuz coğrafyada kıbleye nasıl yöneleceksiniz? Bunlar hepsi matematik bilim istiyor. İdari meşruiyet hatta dini meşruiyet biraz da matematik bilimlerle alakalı. Bu çok önemli çünkü bir süre sonra şöyle bir şey dönüşüyor. Özellikle raziden sonra şöyle bir, bunun tabi arka planı var ama şimdilik onu söyleyeyim. Şöyle bir yapıya dönüşüyor. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i yani kitabı tenziliği, vahyedilmiş kitabı Oradaki emir ve nehileri matematikle daha dakik yapıyorsak, mesela diyelim ki Sarasi'nin mepsutunda terek hesapları cebirle yapılıyor. Acaba yaratılmış kitap, yani kitabı tekvini, evreni matematikle daha anlayabilir miyiz, anlayamaz mıyız? Dolayısıyla matematiksel nesnelerin ontolojisi, matematiksel nesneler nedir? Nerede inşa edilirler? Keşif mi edilirler, icat mi edilirler? Z i̇nsan kognisyonu mu bunları inşa eder? yetkisi nedir ne değildir? Matematiksel bilgi ne tür bir bilgidir? Matematiksel nesnelerden hareketle oluşturduğumuz modeller fiziksel yapıları, doğayı açıklar mı, açıklamaz mı? Değil mi? Tüm bunları tartışma konusu kılmaya başlıyorlar. İbn Sina bunları belirli bir yere getirmişti. İbn Sina matematiği almıştı ama matematiği ikincil kılmıştı. Niye? Ne demişti? Matematik bize niçini vermez. Niçini? E, tabii bilimler verir. Değil mi? Dolayısıyla e, matematik ikinci indi sinada. Ama yavaş yavaş neye dönüşmeye başladı? Hmm, eğer matematik bize vahyin e, daha dakik bir şekilde uygulanmasını sağlıyorsa evrenin idrakinde de matematiğin bir yeri olmalı. Nedir bu? Bu çok ilginç. Bunun ikinci dönem üzerine duracağız. Daha sonra İslam dünyasındaki tüm rasathaneler, matematikler açtılarlar bu zihniyetten hareket edecektir. Tamam. Şimdi fazla dağıtmayalım meseleyi. Ee, dolayısıyla Müslümanların miras aldığı talimi gelenek talimi gelenek e, İslam dünyasında farklı şekillerde dönüştürülerek tabi matematik tarih anlatmıyoruz. Tirumet'in yeniden inşası e, ondan sonra Kilisler türümesinin terkibi, açı türümesine geçilmesi filan hep bununla alakalı diğer tartışmalar hep buna ekleniyor ama mesele değil, yöntem bizim için burada önemli. Şimdi, oktidar elementlerinin İslam medeniyetinde merkezi bir yerin edilmesinin nedeni basit anlamıyla bir geometri konusuyla değil, düşünceyle alakalı olmasıdır. Müslümanlar üç şeye çok önem verdiler. bil. Dil. Buradaki dil kastettiğimiz Arap dili filan değil arkadaşlar. Dil nedir? Şimdi örnek. Düşünce mi önce gelir dil mi? Hadi söyleyin bakayım. Herkese göre peki. peki. Şimdi dil bak düşün, varlık bakımından düşünce öncedir. Bilgi bakımından dil öncedir. Ne demek bu? Biz düşünürüz. O mana aşağıdan yukarıya gelir belli bir kırılım gösterir. Dil onu yakalar. Çünkü bizim tek bir matematikte bir dildir. Sadece dilini niye? Siz lafızlardan kurulu bir yapı olarak görüyorsunuz. Biz düşünceyi sadece günlük dilin imkanlarıyla ifade etmiyoruz ki. matematikle, resimli ifade ediyoruz. O da bir dil. Müzikli ifade ediyoruz. Dolayısıyla düşünce dilden daha geniş tarafı. Fil vücut tatakaddem niye oraya geçtiysem klasik literatürde Dil, varlık bakımından, düşünceden sonra gelir. Düşünce onu önceler. Ama biz o kadar dille, günlük dille alışırız ki, diyoruz ki dil olmadan düşünemeyiz. O zaman hangi dil? He? Çince, Japonca, Türkçe dil değişiyor. Hı? Şimdi bakın, düşünce o kadar farklı bir şey ki, ne olduğunu bilmiyoruz. Aşağıdan geliyor. Bir şeyler geliyor. Tamam mı? Belli bir yerde kırılıma uğruyor tecessüm ediyor, o zaman dil onu yakalıyor. Onu ifade ettiğinde dil önce gelmiş oluyor işte. Bilgiye dönüştürdüğünde o düşünceyi bunun üzerine tabii oturup çalışmak lazım, düşünmek lazım. Mesele o değil. Şimdi matematik bu düşüncenin dakik, en dakik tarafını verdiği için dilin yanında matematik, özellikle geometri son derece önemlidir eğitimde. Üçüncüsü ise mantık. Mantık da dilin geometrikleştirilmesidir. Bu üçü son derece önemli. Klasik dönemde. Modern dönemde buna yeni bir şey ekledik. Kognitif bilim. Aslında o da var da, e, kitab-ı nefs ya da de anima ama çok merkezi bir günümüzde kognitif bilimler özellikle e, bu işin dördüncü bileşeni olarak e, dikkate alınıyor. Şimdi... Niye anlattık? Kelamı kısaca özetledik. Yöntem açısından, nesne ve bilgi açısından e, Tabi, tabii nazari tabii e, anlattık. Talimiyun anlattık kısaca. Şimdi gelelim dördüncüsüne. Bu önemli bir şey. Şimdi e, dediğimiz gibi tabiiyunu dışarıdan miras aldılar. Tabi, nazari tabii ama İbn Sina ona çok büyük bir operasyon çekti. Talimiyun'u da dışarıdan aldılar ama onu çok farklı açılımlar kazandırdılar. Kelamı kendileri kurdular zaten. Özellikle ilk dönem kelamını. Daha sonra bu diğer yapılarla entegre olacak. Şimdi eee İbn Heysem'le birlikte nasıl ki İbn Sina tabii ve talimiyi entegre ederek ama talimi ikinci yıl kılarak bir sistem kurduysa İbn Heysem de benzer bir şey yapıyor. Şimdi İbn Heysem'in e, klasik dönemi anlatıyoruz burada tabii. İbn Heysem'den Gazali'den sonra iki yöntem daha çıkacak biliyorsun. İşrakilik ve Ekberilik. Onlar bizim şu anda konumuz değil. Artı eee kelam bir dönüşme uğrayacak. Gazali ve Razi üzerinden. O da bizim konumuz değil. Ama İbn Heysem'in ölüm tarihi 1039'da Yani İbn Heysem'in çağdaşı. Şimdi İbn Heysem ne yapıyor? Yeni bir nesne anlayışı geliştirmesi lazım ve o nesne anlayışına ilişkili yeni bir bilgi anlayışı değil mi? İlki öyle koymadık mı? Nedir İbn-i İsem'in in, İbn insan alınışı? Bu çok önemli arkadaşlar. Ee, İbn-i e göre dışarıda eşya vardır. Bunlar hakikat diyor. Entesan bak. Hakikat diyor bunlara. Bu bir hakikattir. Bu hakikattir. Bu hakikattır. Bu hakikate insan Ha Hakikatin oluşumu, yapısı ne? Çok entesan. Şey, şeydir. Bir de bunun maiyye. Mahiye değil. Maiyyeti var. Hani sultan ve mahiyeti deriz ya. Sultan, vezir. Değil mi? Değil. Bunun gibi mahiyeti. Yani arazları diyelim buna. Öz. Yok öyle bir şey. Hakikat. Bu hakikate insan yönelir. Bunu zihnine malum olarak taşır. O malum üzerine çalışır. Ona ilim denir. Bak, çok yeni bir şey söylüyor. Dolayısıyla İbni Heysem'de nesne zihinde kuruluyor. Onun için inşaidir. Presentation da temsil değil. Dolayısıyla inşa. Bu ne demek? Şu demek. Şimdi e, ne demişti bu adamlar? Biz masaya bakarız. Masadaki fazlalıkları atıp onu zihnimize taşırız. Zihnimiz burada. Nesnenin, e, masanın inşasında herhangi bir rolü yok. Masayı zihnimizde temsil ederiz sadece. Mahiyet olarak. Dışarıdaki mahiyeti zihnimize taşımış olduk. İşte faal akılla onaylattık filan. İbn Heysem'in dediği çok farklı bir şey. İbn Heysem diyor ki, "Hayır, biz bir ayna değiliz. Biz dışarıdakini zihnimize taşıyıp temsil etmeyiz. O masanın neliği konusunda varlığı değil ama neliği konusunda zihnimde bir katkıda bulunur. Dolayısıyla zihnim aktiftir." Anlaşıldı mı? Masadan bana bir şeyler gelir ki bu gözümüzle, beş duyuyla alakalıdır. Bu geleni zihnimdeki yapılar Yoğurur, kendi yapısını katar ve nesneyi inşa eder. Dolayısıyla benim bilgim artık konuşmalarım, diskurlarım masa üzerine değil, masanın zihnimde e, yapılan inşası üzerinedir. Çok zor bir şey mi söyledim? Yok. Yok. Gayet açık. Dolayısıyla ne yapmış oldu? Hakikat dışarıda masaydı. Bu hakikati zihnime taşıdığımda zihnimin yapılan itibarat Adını verdim. Bu itibarat ile hakikat sentezlendi, ortaya nesne çıktı. Mahiyeti ne oldu? Mahiyeti yok. Hayır öyle bir şey yok. İbn e mahiyet diye bir sorun yok. Mahiyeti, mahiyet. M mahiyet. Hayır, eşya dışarıda şey mahiyeti ile birlikte var. İşte rengi kokusu, azlar yani. Zihnimize gelen o mahiyet. Tabi onun. Hakikati. Nesnenin kendini bana sunumu neyse, nesne odur. Fenomenal. Onun için İbn-i yaklaşımı fenomenal bir yaklaşım. Varlık, varlık demeyelim, mevcudat, nesneler, kendini bana sunuyorlar. Bu sunuş e, statik bir sunuş değil. Alet edevatla ben bu sunuşu değiştirebilirim. Çünkü adam sunum zaten. Rasat yaparım. E, adam 50 60tan deney yapmış. Kitab-ül Menazır'da değil mi? Deneylerle ben o e, eşyanın bana sunuşuna delilini katabilirim. İşte çağdaş bir tabirle mikroskop, teleskop falan falan kullanabilirim. Ama mesele burada eşyanın bana bir duyu organlarımla kendine bir sunuşu var. Bu sunuşunu alıyorum. Zihnimdeki itibaratlarla, imkanlarla, yapılarla entegre ediyorum. Ortaya malum çünkü ona nesne. Ben, ben bunun üzerine konuşuyorum artık. Peki bunu nasıl yapıyorum? İki şeyle yapıyorum. Matematik ve dille. Bu çok önemli. Matematik ve dil. Dolayısıyla İbn-i için matematik insan zihninin itibar... Yani insan aklının ya da insan kognisyonunun itibaratının önemli fonksiyonlarından biridir. O açıdan gerçeklikten gelen verileri matematikle yakalıyorum. Tabi İbn-i matematiği de biraz farklı ama oralara şimdi girersek e, kafamız çok karışır. Dolayısıyla İbn-i artık matematik Platon'da olduğu gibi bir öz araştırması, bir form araştırması, bir suret araştırması değil. Öyle bir şey yok. Çünkü öz yok zaten. Ne araştırması? Evrendeki nesneler arasındaki ilişkinin araştırması. Anlatabiliyor muyum? Onların modellenmesi şeklinde e, düşünülebilir. Şimdi tabii bu ilişkileri esas aldığınız zaman ister istemez niye esas alacaksınız? Nesneler çünkü dışarıda... Ee, öz araştırması yapabilmeniz için nesneleri dondurmanız lazım. Hareketi çekip alacaksınız. Değişimi çekip alacaksınız yani. Değişimi çekip alıp, dondurup özü bulacaksınız. Çünkü Auzia çok enteresan Yunancası. Auzia öz birbirine çok benziyor ama hiç alakaları yok. Çünkü öz sabit olan demek. Değişmeyecek. Zaman mekan kayıtlarıyla mukayyet olmayacak. Tamam mı? Şimdi <gülüyor> e, <gülüyor> Nesneler hareketli. Değişime konu. Dolayısıyla değişimin bizatihi. Yani nesneleri değişim içinde yakalamak. Ama bu yakaladığında özü yakalamayacaksın. Onların ilişkilerini yakalayacaksın. Çok yeni bir yaklaşım. Tamam mı? Şimdi bunun için ne yapman lazım? Hareketi matematiğini yapman lazım. Değişimi matematiğini yapman lazım. İmdeysem ee, ömrünün büyük bir kısmını bu değişimin matematiğini, hareketin matematiğini yapmaya çalışıyor ki buna daha sonra biliyorsunuz 17. yüzyılda işte Kepler'in, Fermat'ın, e, Leibniz'in ve Nifton'un yaptığı ne diyoruz biz buna? Kalkülüs, diferansiyel ve integral hesap diyoruz. İmdi Hessem buna yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor. Sonsuz küçük hesap tekniklerini geliştirmeye çalışıyor. E, Mantıki integral dediğimiz yapıyı geliştirmeye çalışıyor ama tabii Dönemin paradigması, çağın ruhu buna çok müsait değil, tamam. Neticede, <gülüyor> ee, İbn-i nesneyi bir temsil değil, bir inşa olarak görüyor ve bu inşaada insan zihninin aktif olduğunu... E, bakın bunlar doğrudur, yanlışlar, ayrı bir konu. Bugün bunlar tartışır, inşa teorisinin eleştirileri var. Biliyorsunuz en büyük inşacı Kant'tır. Ee, bunlar eleştirilir, hala tartışılan konular. Ama ben İbn-i anlatmaya çalıştığım için böyle söylüyorum. Bilgi de bu inşanın üzerine yaptığımız diskurlardır artık. Peki Diskurların Söylemlerin e, Hangisinin doğru olduğu konusunda bir garantimiz var mı? Hayır. Yok. Pek çok diskur, söylem geliştirebilirsiniz. Teori geliştirebilirsiniz. Bu teorileri geliştirirken elbette teorik entiteleri kullanıyorsunuz. Bunların hangisi mutlak anlamda doğrudur? Öyle mutlak bir doğruluk yok. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü ee, Nazar-ı Tabi'yi ne diyordu? özsel, tümel ve kesin bilgi elde edeceğiz. Bu en doğru bilgidir. Bunun ötesi yok. Çünkü öze tahallük eden değişimden e, beri olan bir bilgi kesin bir bilgidir. Össel bir bilgidir, tümel bir bilgidir. Bunu kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü değişimin içerisinde biz nesneleri yakalıyoruz. Anlaşıldı mı? İbn-i şeyi, yöntemi ee, ...tek kalmıyor. Yani neyse bunu icat ettik, takipçisi yok değil. Ediliyor. E, kısmi olarak. Ama... ...ana damarı belirleyecek ya da ana yolu, ana caddiyi belirleyecek bir hale almıyor. Daha çok, e, daha sonra, özellikle 17. yüzyılda... E, ...Batı Avrupa'da etkili oluyor. Ben derslerde anlatmıştım, hatta bir resim gösterdim. Hatırlarsınız değil mi? 1650'de yayınlanmış bir latince kitapta. Hatırlıyor musunuz onu? Unutuluyor bunlar. Konumuz değil ama şöyle size göre solda Galile, şalvarlı cübbeli, molla Galile, elinde teleskop, altında ne yapıyor? Sensus, duyu. Çünkü teleskop bizim evrene derin bakmamızı, uzana yakın etmemizi gerçekleştirdi. Ortada dünya küresi, sağ tarafta size göre İbn-i İsem, sarıklı cübbeli, elinde Ha Şimdi 1650'ye kadar Batı'daki yeni bilim geleneği, yeni doğa felsefesi kendisi İbn-i İsem'in devamı olarak görmüştür. 1650'de deli de değişmeye başlıyor. Tabii zaten e, 1787 Prinsip'a. 1750'lerde bu artık ortadan kalkıyor. Çünkü artık yepyeni bir şey yapmış adamlar. Bunun farkındalar. Tamam Zaten o güç e, önce Hüma, sonra Kant'a, daha sonra Hegel'de bu zirveye çıkıyor. Batı Avrupa dışında hiçbir milletin felsefe yapamayacağı, bilim yapamayacağı, yapamayacağı iddiasını ileri sürmeleri neden oluyor. Nereden nereye? Ha, bu böyledir bu işler arkadaşlar. Neyse. E, İbn Esem'in yönteminin takipçileri İslam dünyasında var, ama dediğim gibi ana caddiyi. ...belirlemiyor bu yapı. Ama İbn-i İslam'ın bu yaklaşımı biraz ortalığı karıştıracak. İkinci önemi üzerine konuşacağız. Razi ve e, özellikle Razi bu yapıyı i̇bn Sina'nın sistemindeki marjinal fikirleri de dikkate alarak... Yep, ...entegre edip yepyeni bir kelam haklı anlayışı geliştirecek, geliştirecek ki... ...bu hakikatin bilinebilirliği problemidir. Ben buna Razi krizi adını veriyorum. Geri gelmişken söyleyeyim. İslam dünyasında Razi okulu falan diye bir okul olmadığını düşünüyorum. Bir Razi krizi var sadece. Razi'yi takip etmiyorlar. Çünkü Razi'yi takip etmek büyük bedel istiyor. Ee, yok efendim şu onun takibi, onun takibi değil. Tam tersine Razi'nin yarattığı sorunları e, çözmeye, fakat bu sorunları çözerken de klasik sistemin imkanlarına e, müracaat etmeye devam ediyorlar. Fakat bir Razi krizinin e, Şeyi, anlatımı farklı bir e, konudur. Şimdi son olarak tıbba bakalım. Tıp e, yöntemler nelerdir? Yöntem üzerinden gidiyoruz ya hep. Şimdi tıp esas itibariyle ayrı bir düşünce tekniğidir. Tıp sadece hastalıkları muayene eden filan falan değil. Klasik gelenekte. Daha sonra bu entegre oluyor çeşitli yapılara. Bunu yine entegre eden i̇bn Sina i̇bn Sina tıbbı da sisteme entegre ediyor. Yani nasıl ki tabii, talimi ve ilahi olanı alıyor, tıbbı da buna ekliyor. El ı tıp aslında i̇bn Sinan'ın projesinin, programının bir parçasıdır. i̇bn Sina birlikte tıp sistemin bir parçası haline geliyor. Ondan önce tabipler ayrı filozoflar olarak kendilerini görürler. Özellikle Galen ve okulu. Şimdi e, İslam dünyasında iki tıp geleneği var. İkisi de dışarıdan miras olarak alındı. Birincisi, hipokrat tıp geleneği ki M.Ö. 5. yüzyıl. Daha çok empirik ya da klinik tıp dediğimiz bir geleneğe ait. Yani nedir klinik tıp? Gelir hasta. Nedir septomlarını sorarsın, nedir derdin nedir, ne oluyor, nasıl oluyor, ne hissediyorsun? Bunları analiz edersin. Gerekirse dışkı, idrar tahlili yaparsın. Kan tahlili yapmak öyle kolay değil. O dönemin şartlarında ve buradan hareket ederek e, ilaç önerirsin. Bu hipo, e, klinik tıp geleneği adını veriyoruz. Bunun İslam dünyasındaki temsilcisi Ebubekir Razidir. Ebubekir Razı yalnız bu tıp geleneğini takip ederken ilginç bir operasyon yapıyor. Simyayı kimyaya dönüştürüp tıp uyguluyor. Bu çok önemli bir yenilik. Ne demek? Simya zaten var ama simya çok dediğim gibi dini tarafı var, felsefi tarafı var, mistik tarafı var. E, Razi bunlarla uğraşma Ebu Akir Razi. Ha, Ebu Akir Razi simyanın daha çok laboratuvar ortamındaki çeşitli tekniklerle maddelerin damatılması, işte yoğunlaştırılması ve benzeri. O, kim ya da bildiğimiz yapılar. Bunları kullanarak tabi ilaç elde ediyor. filan e, Razi'nin geleneği, mensup olduğu gelenek, bu tabi ki geliştiriyor bunu, klinik tıp geleneği dediğimiz e, empirik tıp geleneğidir. Ve büyük oranda yani hastalarının e, ...klinik kayıtlarına dayanır tüm tespitleri. Gerçekten çok ayrıntılı klinik kayıtları vardır günümüze gelen. E, idrar tarihi yapar, dışkı tarihi yapar. Tabii hatta onunla dalga geçerler dışkıcı, idracı diye. Tabii. i̇bn ikinci tıp geleneği ise Galen tıp geleneğidir. Daha çok mantıki, felsefi tıp geleneği olarak bilinir. Ve... E, Galen'in eserleri üzerinde İslam dünyasına aktarılmıştır. En önemli temsilcisi de i̇bn Sina'dır. Ondan önce de ona bu nedir? Galen tıbbını paradize edenler ya da takip edenler var ama onun zirve ismi i̇bn Sina'dır. İbn-i Sina e, özellikle El-Kanun Fıttıb'ın külliyat kısmında bu sistemin en ideal örneğini kurar. Şimdi biliyorsunuz i̇bn Sina'dan sonra e, el işaret ve tembihat felsefi sistemi devam ettirirken El-Kanun Fıttıb onun Öncelikle külliyat kısmı e, felsefi tarafını devam ettirir. Ve bu buradaki yapı İslam dünyasında tıp geleneğini büyük oranda belirler. Bu iki tıp geleneği, iki tıp yöntemi e, ilmi tarafıyla zanaat tarafını birlikte götürür. Tıp entesan bir yapı çünkü zanaat tarafı da var. Bir sanat tarafı var yani kastettiğim o. E, i̇bn Sina bunu üçe ayırıyor. Tıp, e, ilmi tıp, ameli tıp, tatbiki tıp. Bir de tatbik tarafı var. Bunun üçlü bir tasnifi vardır. Ee, şimdi tıpta genel bir sorun, bu geleneğin tartıştığı genel bir sorun, e, illet, yani i̇bn tıbbı kastediyorum, illeti nasıl bulacağız? Çünkü adamlar buna dayanıyorlar. Niçini bulmak zorundasınız? Mesela ben size ilaç verdim. Bu ilaç sizi iyileştirdi. Ben içerinize girip bakamadığıma göre bunun illetini nasıl bulacağım? Çok enteresan bir tartışmadır bu. Bine 2000e yakın sayfaya yakın tartışma var bu konularda. İlacın etkisinin denetlenmesi nasıl nasıl sağlayacağız? Çünkü empirik, e, tümevarımsal bir şekilde İmde yaptığı gibi e, ilacın etkisini bulup bulmamak e, başka bir şey, bir sürü sıkıntı yaratır. Çünkü bazen olumlu sonuç vermiyor. O dönemde tıbbi teknolojisi açısından düşün, düşünmekte fayda var. İslam dünyasında yine klasik dönemde tıp açısından önemli bir dönüşüm de e, cerrah, cer, e, nasıl diyeyim cerrahlık dediğimiz e, disiplinin ilmi olarak kurulmasıdır. Bu çok önemli. Çünkü klasik gelenekte cerrahlık tamamen uygulamaya dayalı bir şeydir. E, tabipler bunu yaparlar ama büyük oranda ölümle sonuçlanır ameliyatlar. Dolayısıyla cerrahlar seyyahdır. Bir şehirde fazla kalmazlar. Bugün bile doktorlar dövülüyor, öldürülüyor biliyorsunuz. O dönemde ne kadar çok biliyor musunuz? Ha. Onun için seyyahlar, e, şey, seyyah'tır büyük oranda. Ama ilk defa Endülüs'te hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor? Bunun üzerine ben tabii tıp tarihi çalışan biri değilim. Bilmiyorum ama bunun e, sosyoekonomik, politik, moral zeminini iyi analiz etmek lazım. Ebul Kasım Zehravi diye bir vatandaş, büyük bir alim. E, 11. yüzyılın başlarında i̇bn Sina ile Çağdaş. اَتَّاسْرِي فِلِمَنْ اَجَزَانِ اتَّلِفِ diye bir kitap yazıyor ve burada cerrah e, zanaatini ilme dönüştürüyor. Bunun işte temel kavramlarını, bunun aletlerini, alet o dönemin şartlarında tabii tüm cerrah aletlerini kullanılan ve kendisini icat etti. Bunların tanımlarını, nasıl yapıldıklarını, nasıl kullandıklarını, hangi alet nerede kullanılır şeklinde e, en tesan bir şey e, bir e, ne diyelim bir bilim dalı kuruyor. Cerrahlık. Artık cerrahlık da bir bilim oluyor. Bir ilim dalı oluyor ve İslam dünyasında da bu eserin etkisi çok ciddi bir etki gösteriyor. Özet. Ne anlattım ben şimdiye kadar? Aslında çok basit bir şey anlattım arkadaşlar. İslam dünyasında felsefe bilim kavramı altına düşen tıbbı bir kenara tutarsak dört temel nazari yöntemin olduğunu, nazari yöntemi, yani ne demek nazari yöntem? Paylaşılabilir bilgi üreten. E, nedir onun adı? Kavramsal, nedensel, yöntemsel ve eleştiriye açık. Hatırlayın, nazari bilginin dört temel ilkesi var dedik. Kavramsal olacak, nedensel olacak, yöntemsel olacak ve eleştiri olacak. Bu tarz bilgiyi temsil eden dört okuldan bahsettim size. Kelam, İslam dünyasında kurulmuş bir yapıdır. Ve önce dile dayanıyor, daha sonra dışarıdan gelen etkilerle farklı bir Açılım gösterecek. Tabii nazardan bahsettim. Özellikle Helenistik dönemden alınan Aristoteles'ci geleneğin i̇bn Sina tarafından nasıl dönüşümü uğratıldığını çerçevelemeye çalıştık. Nesne ve bilgi anlayışını kısaca özetlemeye çalıştım. Tabii kısaca olduğu için atlamalar çok. Sonra e, talimi nazar ya da nazari talimi dediğimiz matematiksel gelenek dışarıdan gelenlerle İslam dünyasında özellikle hesap ve cebir konusunda ortaya konan gelişmeler... Ve bunların bir nasıl uygulandığına işaret ettim. Son olarak İbn-i e, ana caddeye belirlememesine rağmen ciddi etkisi olan e, terkibi nazar dediğim benim, uygun bir ad bulamadım. E, i̇nsan itibaratını merkeze alan, aslında bu bir tür kelamcıların da uygulanması ama bunu çok farklı bir alanda yapıyor. Matematiği esas alıyor. Dili değil de matematiği esas alıyor. İbn-i terkibi nazarından bahsetmiş oldum ve tam 8'de bitirdim. Bu bir alkış hak eder.